Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin kendisini övdüğü gibi Sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Ehl-i Beytine, Sahabesine ve Kıyamete kadar Allah'a boyun yiyecek Yaratılmışlıklarının gayesinden uzaklaşmayacak Rablerine doğru yol tutacak ve Rablerine doğru tutmuş oldukları yolda da Rablerinin kendileri için seçmiş olduğu peygamberden başka bir örnek tanımayacak. Onun sünnetine tutunacak. Bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam etsin. Allah nasip ederse inşallah bugünkü dersimizde Allahu Teala'nın indirmiş olduğu vahye karşı iki tür yaklaşımdan bahsedeceğiz. Yani Allahu Teala dünyayı yaratmış olduğu günden bu zamana kadar insanlara her zaman peygamberler göndermiş ve hayatı bir peygamber ile başlatmayı takdir etmiş ve insanlığı hiçbir zaman başıboş, yolunu bilmez bir şekilde bırakmamış. Sürekli onları en doğruya iletmiş ve bununla beraber insanın da seçme hakkı olması doğrultusunda allah Teala'nın bu yol göstermişliğine baş kaldıran, ona sırt dönen, ona hakkıyla gereği gibi sarılmayan insanlar da çıkmış ve bu şekilde Allahu Teala'nın indirmiş olduğu vahye tam tersine itaat eden toplumlar da var olmuş. Ve Allahu Teala'nın bir ayetinde dediği gibi biz sizi yarattık. Sizden kimisi küfre girer, kimisi mü'mindir. Kiminiz kâfiredir, kiminiz mü'mündür der. İşte bu anlamda Allah'ın indirdiği vahye karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunmuş olmamız gerekiyor? ki biz gerçekten Allahu Teala'nın vahyine hakkıyla riayet etmiş kullar olalım. Ya da Kur'an'a karşı, Allah'ın indirmiş olduğu vahye karşı, Kur'an ve sünnete karşı hangi yaklaşımlar Kur'an'ın reddettiği, reddettiği yaklaşımlar ya da şeytani yaklaşımlar ki biz onlardan uzak duralım. İşte Kur'an'a karşı yaklaşımları inşallah bugün işleyeceğiz. İşte bu anlamda yaklaşımları iki başlık halinde nasip olursa irdeleyeceğiz. Bunlardan bir tanesini Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu vahye karşı şeytani yaklaşım ismiyle niteleyeceğiz. Ki şeytani yaklaşım isminden muradımız Kur'an'ın istememiş olduğu bir yaklaşım tarzı. Daha doğrusu Kur'an'dan hiçbir şekilde bir menfaatin elde edilemeyeceği bir yaklaşım tarzı. Hangi yaklaşım olursa olsun ki eğer Kur'an onu reddediyorsa Sonuç itibariyle bu şeytanidir. Çünkü Allah'ın maksadı yakalanmamış demektir. O yüzden Kur'an'da biz iki kelimeden Allahu Teala'nın bahsettiğine şahidiz. Mesela müminlerin bir şiarı vardır. Müminlerin şiarı sem'a ve ata'na şiarıdır. Yani sem'a ne ve kâlû sem'nâ ve ata'nâ غفرانك ve ileyke'l-mesîr dediğimiz gibi Semina yani işittik işitmiş olmak bu anlamda yetmiyor zira bir insanın bir şeyi sadece işitmiş olması haddi zatında onun herhangi bir şeyini değiştirmiyor eğer ki işitmiş olmasının akabinde insan bir tavır ortaya koyuyorsa işitmiş olduğuna göre bir tavır belirliyorsa buna göre kendisini kötülüklerden alıkoyabiliyorsa ya da ameli ortaya dökebiliyorsa işitmiş olması nedir o anlamda fayda verir. Aksi takdirde sadece işitmiş olmak vakit öldürmekten ileriye gitmeyecektir. O yüzden bir ikinci ifade de vardır. O da nedir? Ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Ata'na itaat ettik demek. Yani müminlerin şiarı olarak Allahu Teala'dan bizden Allahu Teala'nın bizden istediği semi'na ve ata'na ve tarihin içerisinde peygamberler de hep buna çağırdılar. Bir de Allahu Teala'nın nehyettiği ve zemmettiği, kınadığı ve insanı helaka götüren yaklaşım var. O da nedir? Semi'na ve asayna. İşittik ve itaati e, asi olduk. İşittik ve isyan ettik. İşittik ama kabul etmedik zihniyeti. İşte biz bu iki zihniyetin Kur'an'da ifadesini göreceğiz. Kur'an bu iki yaklaşıma, bu iki şekle nasıl bir vurguda bulunuyor ve bu tavrı ortaya koyan kişileri nasıl nitelendiriyor ona bakacağız. Ve ondan sonra Allah korusun eğer ki Kur'an'ın kınamış olduğu yaklaşım tarzının herhangi bir tanesi bizde varsa ondan uzak duracağız. Eğer ki Kur'an'ın övmüş olduğu işittik ve itaat ettik tarzı bizde varsa hamd edeceğiz. Rabbimizden imanımızı artırmış olmasını talep edeceğiz ve bunun üzerimizde bir nimet olduğunu fark edeceğiz. O yüzden Kur'an bu yaklaşıma nasıl bakar dediğimiz zaman vahye karşı yani Allahu Teala'nın uyarısına, Kur'an'a, sünnete, Allahu Teala'nın bildirgelerine karşı iki tür yaklaşım dedik. Birincisi şeytani yaklaşım dediğimiz tarz. Önce onu inşallah irdelemeye başlayacağız. Enbiya suresinin birinci, ikinci ve 3. ayetlerine bakıyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki Ekuterabelin nasi hisabuhum ve hum fi gafletin muaridun. İnsanların sorgulanma vakti yaklaştı. Yani insanların Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp da onun katında yapmış olduğu ameller karşılığında karşılıklarını alacakları hesap yakınlaştı. Ama وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُورِدُونَ Fakat insanlar gaflet içinde yüzüyorlar. İnsanlar gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. İnsanlar hesapları yakınlaştığı halde ondan yüz çeviriyorlar. Yani buradaki hesap, kıyamet saati, mahşer, kıyamet saati bizden uz uz çok uzak olmuş olsa dahi her insanın ölümü mutlak olarak yakındır. O yüzden Resulullah ve Vesselam'a bir tanesi gelip de ya Resulallah metessâ'a saat ne zaman kıyamet ne zaman kopacak dediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu soruya karşı cevabı yine sorusal olmuş ve Aleyhisselatü Vesselam Ma adet leha demişti. Ne hazırladın sen ona? Yani sen o saat için ne hazırladın? O saatin sana gelmiş olması, gelmiş olmaması, senin o kıyamete yetişmiş olman bir şey değil. Sen ne hazırladın? ki senin küçük küçük kıyametin kapında duruyor. İşte Allahu Teala insanların hesap vakti yakınlaştığı ama onlar buna rağmen bir gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar vahiyden. Hatta öyle ki may'atihim min zikrin min rabbihim muhtasin illestemauhu ve hum yal'abun. Rablerinden kendilerine ne zaman bir yeni uyarı, yeni bir ihtar, yeni bir hatırlatma gelse yani ne zaman Rableri onlara tekrar doğru yolu gösterme adına nimetini iletse ne yaparlar? Wahum <gülüyor> yalabun. Onlar bunu oyun konusu yaparlar. Mutlak olarak oyun ve eğlence edinirler. Lahiyeten <gülüyor> kulubuhum. Ki kalpleri oyundadır diyor Allahu Teala. Dikkat edin, kalpleri oyunda olan insanlar Allahu Teala'nın Kur'an'ına ve Allahu Teala'nın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam aracılığı ile öğretisine hakkıyla riayet edemezler. Dolayısıyla kalbin diri olması şart. Kalbi diri tutabilmek için de Allahu Teala başka bir ayetinde ne buyurur? Ela bizik tatma innul kulub. Dikkat edin kalpler ancak ve ancak Allahı anmak ile huzur bulur. Dolayısıyla kalbin çeşitleri var. Hastalıklı kalp olan var. Taşlaşmış kalpler var ölü kalpler var, perde çekilmiş kalpler var. İşte Teala ne diyor? Lahiyeten kulubuhum. Onların kalpleri oyunda. Onların kalpleri oyun ve eğlencede olduğu için onların kalpleri boş işlerle, dünyalıklar peşinde koşmak ve şeytanın dürtüleriyle yanlışa gitmek peşinde oyalandığı için onlar bizim uyarımızı adeta bir oyun ve eğlence gibi edindiler. Yani onlara Allah için hatırlatma yapacak olsan onu bile oyun ve eğlence edinirler. Onlara Allah'tan korkun. Allah'ın karşısına çıkacaksınız. Sizin bir babanız vardı, sizin bir dedeniz vardı. Ve siz dedenizin hayatı adına hiçbir şey bilmiyorsunuz. Dedesini en iyi sevenler bile dedelerinden kendi evlatlarına ancak ve ancak belki birkaç saat bahsederler. Dedenizin babasının ismini bile belki bilmiyorsunuz. Ve hayat bu şekilde devam ediyor. Gelen gidiyor, gelen dönüyor, doğan ölüyor ve Allah'tan gelmiş olanlar Allah'a gidiyorlar. Ve insanlık hakikaten bir gaflet içerisinde yüzüyor. Ve Allahu Teala'nın bu uyarısına yüz çeviriyor. O yüzden Allah'tan korkun dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz bu oyun, oyun ve eğlence ediniyorlar. Sen de mi molla oldun diyorlar. Yakında uçacaksın diyorlar. Biraz da dünyanın tadına bak diyorlar. Bu kadar kafir varken cehenneme biz mi gireceğiz diyorlar. Ya da az buçuk yanar çıkarız diyorlar. İşte ölü bir kalp. Ve oyuna dalmış bir kalp. Allahu Teala'nın vahyinden yüz çevirmiş olan bir kalp. İşte Allahu Teala böyle bir kalbi ve böyle bir kalbin sahibinin Kur'an'a ve uyarısına yaklaşımını şeytani bir yaklaşım olarak ifade ediyor. Dolayısıyla kalpleri diri tutmamak, kalpleri boş işler peşinde koşturarak onlarla meşgul etmek ve kalpleri asıl sahibinden uzak tutmuş olmak, Kur'an'a karşı şeytani yaklaşımı gerektiren hususlardan bir tanesi. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ya, benim de sizin misaliniz şu kimsenin misali gibidir. Ben ki gelmişim adeta, bir ormanın içerisinde gece vakti bir karanlık içerisinde ateş yakmış olan bir kimse gibiyim. Ateş var. Ve böcekler, uçuşan küçücük hayvancıklar o karanlığın içerisinde ateşi görünce o ateşe doğru çırpınıyorlar. Ateşe doğru uçuyorlar. Adeta bugünün bataklıklarının süslü gösterildiği gibi ateşin sadece ışık verici özelliğine aldanıp onu bir mutluluk zannediyorlar. Aynen bugünün gençlerinin bataklığı süsleyen kötülerin süsleyen onun sırtından o gençlerin sırtından geçirip onları sömürenlerin süslemiş olduğu bataklığın reklamlarına aldanıp o bataklığın içerisine girdiği gibi. Halbuki hiç kendileri dahi oradan birisinin iflah olmadığını bilirler. İşte o haşaralar diyor Resulullah ateşe doğru giderler ve o kişi entarisini açmış o böcekler, o uçuşan küçücük haşaralar Hayvanlar ateşe gitmesin diye entaresini germiş, ateş ile onların arasına set çekmiş. İşte benim misalim budur diyor Resulullah. Ben sizi ateşten sakındırırken siz ateşe ateşe koşuyorsunuz. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halinden sorulduğu zaman Hz. Aişe Radıyallahu Anh'a'ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hali bir başkaydı diyecekti. Zira insanların sevindiği zaman onu üzüntü bürürdü. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Siz benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Hani Hazreti Aişe radıyallahu Anha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın durumlarına haber verirken, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle Medine'nin içerisinde kol gezen bir kıtlığın arkasında bulutlar gözükse, İnsanlar bulut geliyor, yağmur geliyor diye haber verip birbirlerine uçuşurlarken, sevinirlerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde hemen bir karartı görürdünüz. Neden ey Allah'ın Resulü dedik, o, o bulutların azap getirmediğine kim bana garanti verebilir ki diyor. Yani diri olan bir kalp, sürekli Rabbi ile bağlantılı olan bir kalp, takdir edilen her bir olayda Allah'ın yaratıcılığını bilen bir kalp, diri bir kalptir. İşte böyle bir kaf sahibi olmayarak Kur'an'a yaklaşmak, sonuç itibariyle şeytani bir yaklaşım. Yani Allah'ın vahyinden yüz çevirmek. Uyarıldığı halde sırf oyun ve eğlenceden dolayı, boş işlerden dolayı Allah-u Teala'nın uyarısına sırf dönmüş olmak. Bu şeytani bir yaklaşım. Yine Araf suresinin 165 ve 166. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا لِلّٰهُ مُهْلِكُهُمْ o muz'zubuhum azaben şedide. قالوا معذرة إلى ربكم. Onlar diyor kendilerine yapılan uyarıları unutunca. Yani bir takım insanlara Allahu Teala uyarıda bulunmuş ve onlar bu uyarıyı unutmuşlar. Yani varmış ya da yokmuşçasına bir arkalarına atmışlar. Ve bugünün maalesef ki maalesef Müslümanlar içerisinde dahi Allahu Teala'nın uyarılarını arkalarına atanlar allah Teala muhafaza eylesin. Münafıklar gibi eğer Allah'ın ve Rasulünün hükmü lehlerine ise ona koşa koşa gelmek ama eğer Allah'ın ve Rasulünün hükmü aleyhlerine ise ondan yüz çevirmiş olmak. Ve onlar unuttular. Onlar unuttuktan sonra diyor allah Teala biz ne yapanları kurtardık? Kötülükten nehyedenleri kurtardık. Kötülükten nehyedenleri kurtardık diyor allah Teala. Öyleyse bizler kurtulmak istiyorsak kötülükten nehyedeceğiz. Öyle ki bizler gerçekten kurtulmuş olmak istiyorsak bulunduğumuz her bir ortamda kötülükten nehyedeceğiz. O yüzden oturup kalktıklarımızı, çevrelerimizi, yakınlarımızı kötülüklere karşı sakındıracağız. Ta ki biz de onlarla beraber helak olmayayım. Olmayalım. Ve bunun üzerine Allahu Teala biz diyor zulmedenlere ne yaptık? Zulmedenleri o haksızlıklarından dolayı o Allah'ın indirmiş olduğu vahye gereğince yaklaşmadıklarından dolayı biz onları ne yaptık diyor Allahu Teala. Şiddetli bir azap ile yakaladık. O sakındırıldıkları kötülüğü ısrarla ve küstahça işlemeye devam edince kendilerine birer aşağılık maymun olun dedik diyor Allahu Teala. Bakın burada Allahu Teala'nın dinini üstlenmiş olduğunu iddia eden bir toplum var. Yahudi toplumu. Onlar hala Allah'ın seçkin toplum olduğunu söylüyorlar. Onlar hala nasıl ki bugünkü Müslümanların içerisinde Allah'a ve Resulüne ihanet ettiği halde biz en son ki ümmetiz, biz az burçuk yadar çıkarız diye Allah'ın vahyine sırt dönenler gibi onlar da aynı tavır içerisine girdiler. Ve Allah-u Teala ne diyor? Onlar sakındırıldıkları kötülüğü. Ney o sakındırılan kötülük? Ney? Allah'ın ayetleri geldiği halde onu unutmak yokmuş gibi farz etmek, duyup yani semihna dese bile eta'na işittik dese bile iti, itaat ettik diyememek. İşte onlar bunu yaptıkları ve isyan ettikleri müddetçe biz de diyor Allahu Teala onlara ne yaptık? Onlara azap ettik. Evet burada yine Allah'ın vahyini unutmuş olmak gibi bir şeytani yaklaşım var. Duyduğu halde duymamış olmak. Yani kendi kendilerine yazık etmiş olmak. O yüzden Allahu Teala ne diyecekti? Sakın ola vela tekunu kellezine nasullah Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini unutturarak kendilerini yazık eden ve kendilerini ateşe götürenler gibi olmayın. Ateşe götürenler gibi olmayın. İşte burada yine bir şeytani yaklaşım, yine burada Kur'an'ın istemediği bir yaklaşım var. Duyduğu halde duymamış gibi takınmak. Öğrendiği halde unutmuş olmak ve arkasına atmak. Ve Kur'an bu yaklaşımı da ne yapıyor? Reddediyor. Yine Kehf suresinin 57. ayetine bakıyoruz. Kehf suresinin 57. ayetinde Alemler Rabbi buyuruyor ki وَمَنْ اَظْلَمُوا مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَيَّفْقَهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِ� Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bakın özellikle Rabbinin çünkü yaratan o seni var eden o yara, adım atmış olduğun yeri yeryüzünü yaratan o yukarıya başını kaldırdığında gördüğün bütün melekut ona ait senin elindekiler dahi ona ait ki sen dahi ona aitsin her şeyini kendisine borçlu olduğun Rabbin sana ne yapıyor? uyarılar gönderiyor seni yarattığı için senin üzerinde Tahakküm hakkı, senin üzerinde oturu hakkı tabii ki O'nundur. Ve ne diyor Rabbimiz? Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, O'ndan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Yani kendisine Allah'ın uyarısı geldiği halde, O'na sırt dönenden. Bugün babalar, evlatlarına bir ufak emir verirler. O emri eğer evlatları geciktirecek olsa bile, babalar hemen, Evlatlarına karşı yüzleri değişir, tavırları değişir. Eğer ki evlat babasının sözünü artık hiç dinlemiyorsa, evlatlıktan reddetme safhasına kadar bile gelir. E peki bir insan bunu yapıyorsa, yani bir insan üzerinde sadece nisbi dahi olsa, söz sahibi olmuş olduğu, velaye sahibi kılınmış olduğu bir varlığa karşı bu tavrı sergileyebiliyorsa, Yeri ve göğü gökten, yeri ve gökleri yoktan var eden Allah'ın uyarısına sırt çevirdiği zaman bir insan ne olur? Sanki yokmuş gibi. İşte Allahu Teala bundan daha zalim kimdir diyor. Öyleyse en büyük şeytan yaklaşımlardan bir tanesi Allah'ın ayetleri geldiği halde ondan yüz çevirmek. Ondan yüz çevirmek. Yani varlığı ya da yokluğu bir şey ifade etmiyor. Ya çok affınıza sığınıyorum. Yani Allahu Teala'nın emrine karşı bu kadar ahlaksızca tavır takınmak hani bizim orada bir ifade var. Baş çavuşun beygiri derler. Yani bir insan bile bir insana söz söylediğinde dinlemezse insan kendisine hakaret diye bunu ifade ederken alemlerin Rabbi bir şey söylüyor ve insan buna yüz çeviriyor. O yüzden bundan daha zalimi yoktur. Ve ne diyor Allahu Teala yüz çeviriyor. Çeviren ve neyse ma kaddemat yeda. İnne cealna ala kulubihim Ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Ne diyor Allahu Teala bakın inna cealna ala kulubihim ekne. Biz diyor onların kalplerine ey Bizim bu uyarımızı, bu zikrimizi, bu vahyimizi engel algılamalarını engellemek için ne yaptık? Kulaklarına ağırlık verdik diyor Allahu Teala. Bakın Allah Azze ve Celle kimsenin kulağını kapamaz. Ama kim ki Allah'ın ayetlerini hakkı ileri ayet etmezse, kim ki Allahu Teala'nın vahyine gereğince tabi olmazsa, Allah onun kalbine ağırlık bindirir. Ta ki ayefkahu onu anlamasınlar diye. Vafi azanihim vakra ve onların kulaklarına da biz ağırlık diyor veririz. Onların kulaklarını da sahır kılarız. Ve in tedu'uhum ilalhuda. Sen onları hidayete çağırsan dahi, felen yehtedu izen ebede. İşte ebediyen artık onlar hidayete eremeyecekler. Neden? Çünkü onlar alemlerin Rabbinin ifadesine karşı yüz çevirdiler. Yüz çevirmiş olmak Allah-u Teala katında helakı gerektiren bir sorumluluktur. Bir felakettir. O yüzden Allah-u Teala hiç kimsenin kalbini ya da kulağını yoktan kapamaz. Allah yarattıkları için zulüm dilemez. Allah yarattığı kullar için hayır murad ettiği için zaten vahyini indirmiştir. O yüzden en son ki peygamberini de rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak nitelemiştir. Bu özellikle onu ifade etmiştir. O yüzden Allah-u Teala kendi vahyini iman edenler Allah ve Resulü sizi, Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman onlara icabet edin diyecek. Böyle çağrıcı nerede buldunuz? Allahu Teala çağırıyor. Neye? Kesin bir teslimiyete çağırıyor. Allahu Teala'nın bizden ihtiyacı mı var haşa? Yani 70 sene bir secdeden hiç alnımızı kaldırmayacak, alınlarımız çürüyecek olsa. Ağızlarımızda tükrük bezleri kuruyacak olsa Allah'ı zikretmekten. Allahu Teala'nın mülkünde ne artacak ki? Peygamber bizi çağırdı, çağırdı. Ne elde etti ki? Ne çıkar elde etti ki? Davet ettikleri şeyler bizim için kurtuluştan başka neydi ki? Ama siz bunlara yüz çevirirseniz, artık Allahu Teala diyor ki: "Ben onların kalplerine ne yaparım? Kalplerine ve kulaklarına ağırlık veririm." O yüzden Allah'ın vahyi, Allah'ın ayeti, Allah'ın bir öğretisi kendisine geldiği halde ondan yüz çevirmiş olmak Allah korusun kalbin ve kulağın mühürlenmiş olması gerektirecek hasletlerden Yani Şeytani yaklaşımlardan bir tanesi Bundan da inşallah uzak duracağız Furkan suresi 27, 28 ve 29. ayetler Allahu Teala Furkan suresinin bir önceki ayetlerinde anlatır Ateş ehlini anlatır Ateşe düşenleri anlatır Ki Furkan suresi tanışılmış olması gereken ayetler surelerden bir tanesi ve bakın burada Allah-u Teala diyor ki وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün her zalim olan kişi öfkesinden, öfkesinden ne yapar? Parmaklarını ısırır. Yani o günün dehşetli, cehennem azabının dehşet verici uğultusu, içindeki sadece çığlığı ya da feryadının akabinde parmaklarını ısırır. Parmaklarını ısırmış olmak hemen hemen dünyada bütün insanlığın bildiği bir ifade. Yani belirli bir topluma ya da belirli bir yöreye ait değil. Bütün dünyanın hemen hemen her toplumunda parmak ısırmış olmak pişmanlığın neden yaptım ki ifadesinin akabinde insan uyguladığı bir ameldir. Parmak ısırmak diye bir ifade var. Parmaklarını ısırmak diye ifade kullanıyor Kur'an. Parmaklarını ısırır. Yani iki elinin parmaklarını ısırır. Evet bir hata küçük bir hata yaparsa insan bir parmağını belki ısırır neden yaptım diyor ama bu öyle değil bu öyle değil parmaklarını ısırır diyor Allahu Teala ya habire bir parmağını bir elinin parmaklarını ağzına götürek habire onu ısırıyor sonra öbür elini ağzına sokuyor ısırıyor ya da iki elini birden ağzına sokuyor yuf şekilde ısırıyor zalim olan kişi ve bakın ne diyecek orada ya Leyteni ne olaydı keşke keşke peygamberle beraber bir yol edilseydim keşke yoldaşım peygamber olsaydı keşke önderim peygamber olsaydı keşke rehberim peygamber olsaydı tabi olduğum o olsaydı ondan başka örnek bilmeseydim o ne dediyse ona tabi olsaydım ki o bana bunu söylemişti mülk suresinde de o ifade var Cehennemlere cehenneme yakınlaştırıldığı zaman melekler onlara şöyle derler. Ela bi'atikum nazir. Size uyarıcı gelmedi mi? Yunzirunakum liqa'a haza. Bu gününüzden sizi uyaran bir peygamber gelmedi mi size? Gelmedi mi? Evet geldi. Fakat biz onu yaraladık diyecekler. Ya da peygamberi örnek almayıp başkalarını örnek alanlar ki bazı alimler Allah korusun bid'atçileri de bu ayetin içerisine sokarlar. Çünkü bid'atçiler de peygamberin sünnetinin dışında başka bir yol edindikleri için peygamberi yol edinmiş olmazlar. Çünkü onların tabi oldukları uygulamalar peygamberden sadır olmamış. O yüzden bazı alimler bid'at ehlinin de bu ayetin içerisine girdiği tehlikesini yaparlar ifade ederler. Ve o gün zalim olan kişi, haksızlık eden kişi, vahye gereğince tabi olmayan kişi böyledir. Keşke peygamberle bir yol edinseydim. Ya veylete leyteni lem ettekhiz fulânân halîlâ. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Neden alimlerimiz bu ayetin içerisine bid'atçileri de sokar biliyor musunuz? Bu ifade, şu ifade var ya. Yani keşke falancayı dost edinmesen filanın ki fülan Arapça zaten Türkçeye gelmiş falan kişi. Neden Allahu Teala falanca diyor? Yani bir kesim vermiyor. Zalimler demiyor, tağutlar demiyor. Yoldan çıkmışlar ya da sadece günahkarlar demiyor. Ya da şunu şunu yap Allah'tan başka dost edinilenler demiyor falanca. Kim bu falanca? İşte buradaki falanca kişi bir kimsenin peygambere tabi olmasına engel olan her kişi. Senin arkasından gidip de peygamberin ile arana soktuğun ve peygamberine tabi olma hususunda arana bir set gibi çektiğin, peygamberden başka tabi olduğun her kişi, her kurum, her nesne, her sistem, her şahıs, her evliya, her bilmem ne hiç fark etmiyor. Her hocası bilmem nesi. Her kim ki. Sen ona tabi olduğun için. Onun peşinden gittiğin için peygambere uymadın. Peygamberin yoluna tabi olmadın. İşte o kişi senin falancandır. Ve o gün nedir o kişi? Ya leytedi. Ya veylete leytedi lemette kısfulanel khalilâ. Yazıklar olsun bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. <gülüyor> Halbuki o beni zikirden saptırmış. Halbuki o beni Kur'an'dan saptırmış. Halbuki o beni Allah'ın öğütünden uzaklaştırmış. Ba'de izca'eni ve kâne şeytanu lil insâni hazula. Ki şeytan gerçekten bu tuzağı kurmuştur. Şeytan insanı yüzüstü bırakıp rezil üsvay eder diyor Allahu Teala. İşte burada yine peygambere tabi olmamak, peygamberin sünnetine tutunmamış olma tehlikesi. O yüzden Vahiy ile Kur'an ile Peygamber'in arasında Kimseyi almamak Kim alınırsa eğer ki Kur'an ve Sünnete tabi olma anlamında engel o kişi Falancadır o yüzden bu Şeytani bir yaklaşımdır vahye karşı O yüzden bugün Peygamber'in uygulamasının Dışında sen iyi diyorsun ama tamam Canım sünnetmiş hadismiş doğruymuş Ama iyi de falanca kişi Böyle diyor diyenler Bu ayetin ifade etmiş olduğu Tehlikeden kendilerini alıkoyamazlar o yüzden biz, biz olacağız, Allah ve Resulü bir şey buyuduğu zaman, işittik ve itaat ettik ifadesinden başka bir şey araya sokmayacağız. Falanca kişi böyle söylüyor, filanca kişi böyle yapıyor, falancalar yanlış mı? Evet, bu tehlike var. Bu şeytani bir yaklaşım, bundan da inşallah uzak duracağız. Secde suresinin 22. ayetine bakıyoruz. Yine Allahu Teala bir kesimden bahsederken diyor ki bir önceki ayet gibi. "Ve men azlebu mimmen zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha." Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, kendisine Allah'ın öğretileri geldikten sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Bundan daha zalimi var mıdır diyor Allahu Teala? Ne diyor Rabbimiz? İnne minal mujrimina muntakimun. Biz şüphesiz ki günahkarlara layık olduğu cezayı vereceğiz. Biz mücrimlerden intikam alıcıyız. Biz şüphesiz ki onlara karşılığını vereceğiz. O takırtı yapan şey neyse onu kaldıralım. Yani burada Allahu Teala kendi vahyine sırt çevirmiş olanın Kendisine tanınan süreyi lehine zannetmemesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü insan her bir yapmış olduğu şeye karşılık Allah'a hesap verecek. Ve sen ey insanoğlu, sen o gün Rabbin sana senin Rabbine karşı oyalayan neydi diye sorduğu zaman İnfitar Suresi'nde geçtiği gibi ya eyühel insanu mağarrake bi rabbike'l kerim. Ey insanoğlu seni kerem sahibi olan Rabbine karşı oyalayan neydi? Neydi seni oyalayan Rabbine karşı? Ellezi halakake fesevvake feadelek ki o Rabbin ki seni yaratan o. Sana adeleler veren o. Kaslarını veren o. Sana güzel bir şekil veren o. Seni terkip eden o. Seni bu Rabbine karşı oyalayan neydi? Dediği zaman parmakların ısırılacağı gün. Allah korusun. İşte burada yine Allahu Teala yüz çevirmiş olmanın intikamı gerektirecek bir durum olduğunu ifade ediyor. Yüz çevirmiş olmak Allahu Teala'nın vahyine karşı yine şeytani bir yaklaşım. Sırt çevirmek. Zümer Suresi 45. ayet. Allahu Teala buyuruyor ki ve izâ zükirallâhu vahdehu isme'izzet وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ بَأَزَّت قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِذًا eğer diyor kendilerine Allah tek olarak tek olarak anıldırsa ahirete hakkıyla iman etmeyenler etmeyenlerin içlerine sıkıntı basar diyor Allahu Teala Ahirete hakkıyla iman etmeyenlerin Allah tek olarak anıldığı zaman içlerine sıkıntı basar Peki Allah nerede tek olarak anıldığı zaman? Her yerde. Yaratıcılığında Allah tektir. Hükmediciliğinde Allah tektir. Yöneticiliğinde Allah tektir. Şifa vericiliğinde Allah tektir. Sığınılıcılığında Allah tektir. Yardım ediciliğinde Allah tektir. Yardıma medet umuranda Allah tektir. Her şeyinde Allah tektir. Böyle yaptığınız zaman diyor, ahiret hakkıyla iman etmeyenlerin kalplerine sıkıntı basar. Bakın öyle değil mi? Ama ne diyor bakın Allahu Teala ve iza zikra'llezina min dunihi iza hum yestebşirun. Ama eğer Allah'tan başkaları anılırsa, eğer Allah'tan başkalarından bahsedilirse, Allah'tan başkalarına pay verilirse iza hum yestebşirun. Hemen yüzleri güler diyor Allahu Teala. Hemen yüzleri güler. Yani buna bir iki tane örnek vereceğiz. Ayetin ifade etmiş olduğu alanlar gerçekten çok geniş. Belki gerçekten yani bir derse ifade e, ancak açıklayabileceğimiz ayet. Ama bir iki tane örnek verip geçeceğiz. Bir kesimi alın. Allah'tan başka Allah'ın hükümlerinden başka hükmedenleri alın. Onlara deyin ki Allah tektir. Tek olan Allah hükmedecek deyin, hemen size karşı dururlar. Ama onlara deyin ki, Allah yaratandır, Allah yönetendir, gökleri yeri var edendir. Tamam ama yöneticilikte sizin hakkınızdır, yönetebilirsiniz deyin. Onlar böyle bir Allah'a karşı değiller ki. Onlar Allah'ı inkar edin diye bir dayatma içerisinde değiller. Onlar hangi Allah'a inanırsanız inanın, bizim yönetimimize müdahale etmeyin diyorlar. Bize ortak koşmayın, onu teklemeyin diyorlar. Sadece bir örnek. Sadece bir örnek. Ya da Mevdudi'nin bu ayette, bu ayetin tefsirinde şöyle bir ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Diyor ki Mevdudi, müşriklerin diyor bu alışına gelmiş bir adetiydi. Hatta diyor bazı taliksiz Müslümanlar dahi bu hastalığa yakalanmış ve müşrikler gibi bu tavır içerisine girmişlerdir. Allah'a inandıklarını söylemelerine rağmen Onlara sadece Allah'a kulluk etmekten bahsetseniz Hemen yüzlerini asarlar ve size derler ki Bu adam evliyaya inanmadığı için sürekli Allah deyip duruyor Emin olun öyle biz kime çağırdık? Sadece Allah dedik Allah'ı çağıracağız dedik Ama bugün evliya diye Allah'tan başkasına yardım çağıran Allah'tan başkasına yardım dileyenler ve onlara Allah'a ortak koşanlar Allah'tan başka kayıtsız ve şartsız teslim edilenler tutanlar, Allah'ın emretme sıfatını başkalarına verip sen ne dersen odur diyenler, belki din adamlarını rap edinenler, onlara bundan bir bahsedin Allah deyin, onlar sen düşmanlık ediyorsun, sen evliya düşmanısın, sen şeyh düşmanısın, sen hocaların düşmanısın, sen şöylesin, sen böylesin diyorlar. Halbuki biz bize çağırmadık ki. Biz onların ayıplarını, Ortaya koymadık ki, kişisel eksikliklerinden bahsetmedik ki, onların ahlaksızlıklarından, kişisel problemlerinden de bahsetmedik ki. Biz sadece bu sıfatların Allah'ta olması gerektiğini istedik. Sadece Allah'ı tekledik. Bakın Allame İmam Alusi, Allah kendisinden rahmet eylesin, büyük müfessirlerimizden bir tanesi. Ki Türkiye'de de çok meşhurdur, tefsiri de çok bilirdir. Ruhul maani diye de güzel bir tefsiri var. Allama Alusi bu ayetin tefsirinde şöyle bir şey ifade ediyor bakın. İmam Allama Alusi diyor ki bir gün bir şahsın başına gelen musibetten kurtulmak için ölmüş bulunan bir zata yalvarıp yakardığını gördüm. Yani onlarda ölülerden de istemek var. Hatta Cübbeli Ahmet'in bir ifadesi ki kitaplarda da bunu rastlamış olmak mümkün ölü olan evliyalar diyor, kınından çıkmış kılıç gibidir. Tasavvufta bu böyledir. Yani kendi şahsi kanaati değil. Ben o anlamdan ondan naklediyorum. Ölmüş olan evliyalar diyor, kınından çıkmış kılıç gibidir. Daha çok keserler. Ölmeden önce beden gibi yükleri var diyor. Ölmeden önce beden gibi yükleri var. Ama ölünce bedenden de kurtuluyorlar. O yüzden daha çok tasarruf sahibiler. Ve bakın... İmam al diyor ki ben diyor bir adam gördüm. Adamın başına bir bela gelmiş ve bir musibet gelmiş. Ondan kurtulmak için ölmüş olan bir zatın başına gitmiş ona yalvarıp yakarıyordu. Ben diyor onu gördüm diyor İmam al Ve ona dedim ki ey Allah'ın kulu. Ya Abdullah, Abdullah ey Allah'ın kulu. Allah'a yalvar. Çünkü Allah şöyle diyor. Kullarım sana benden sorduklarında de ki ey peygamberim ben onlara yakınım. Bana dua edince dua edenin du duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Ki Bakaran suresi 186. ayet bu. İmam Ali şu diyor ki ben ona bu ayeti söyleyerek dedim ki Allah'a yalvar. Allah böyle diyor. Ben onlara yakınım bana çağıranın duasına icabet ederim diyor dedim. Bunun üzerine diyor benim bu sözüm üzerine o kadar çok öfkelendi ki diyor İmam Halusi, o kadar çok öfkelendi ki diyor, sonra gittik ayrıldım. Hatta diyor bazılarının dediğine göre ben oradan ayrıldıktan sonra bu adam evliyaya inanmaz demiş diyor. Yani, halbuki kime çağırdı bu? Kime çağırdı? Benden mi yardım dile dedi? Evliyalara hakaret mi etti? Nereden çıkartıyorsunuz? Evet, doğru. Biz sizin Allah'tan alıp da birilerine verildiği sıfatları onlardan alıp adalet gereği tekrar Allah'a veriyoruz. Bu doğru. Ondan sonra benim arkamdan diyor böyle söylemiş. Bu adam evliya falan inanmıyor demiş. Yine diyor, bakın bu benim ifadem değil. İmam Ali'nin Ruhul Maani'de aktardığı ifade. Yine diyor başkalarına göre veliler Allah'tan daha çabuk işitirler diyenler bile varmış diyor. Evet. Bu da sadece bir kesiti bakın. Bu da sadece bir örnek. Onlara tek olarak Allah'tan bahsettiğiniz zaman suratları ekşir diyor Allahu Teala. Hemen yüzleri ekşir, sıkıntı basar onları, dayanamazlar. Ama Allah'la beraber ortaklarından bahsedin. Allah'tan değil de filancalardan bahsedin. Allah'tan değil de Allah'a ortak koştuklarından bahsedin. Hemen yüzleri güler diyor Allahu Teala. Bakın bu da vahye karşı Allah'ın kınamış olduğu şeytani bir yaklaşım. Bakın burada tabiri caizse Allahsızlık derdi yok. Hiçbir kafirin Allahsızlık derdi yok. Ama Allah tek olmasın diye dert var. Maalesef Müslümanlarda bile bu var. İçlerine işlemiş bu. O yüzden bu Allah korusun Kur'an'ı reddettiği başka bir yaklaşım. Zuhru suresinin 36 ve 37. ayetine Biraz inşallah hızlı hızlı geçeceğiz. Zuhruh Suresi 36 ve 37. ayetinde bakın Allahu Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا Her kim diyor Rahman'ın zikrinden, Rahman'ı gereğince anmaktan, Rahman'a gereğince kulluktan, Rahman'a hakkı ile itaatten Yüz çevirirse Peki Rahman olan Allah'a hakkı ile Kulluk nedir diye soracak olursak e, Peygamber gibidir deriz Öyle değil mi? Öyle Kimse bunda hiçbir şekilde ihtilaf etmemiş Sözel anlamda ihtilaf etmemiş yani Söyleme bakımından ihtilaf etmemiş Ama amel bakımından Amel bakımından Öyle değil Peygamber her şeyimizde örnek Sahabe'nin dediği gibi Selmani Farisiye bir tanesi dedi ki müşriklerden bir tanesi ya sizin bu Muhammed sizin bu peygamberiniz size her şeyden her şeyden bahsediyormuş. Afınıza sığınıyorum. Yani tuvalete girmenizi de bahsetti mi diye bir tane müşrik diyor Selmanı Farisiye böyle bir ifadede bulundu. Selmani Farisi diyor hiç istifini bozmadan dedi ki evet evet. Vallahi onu da öğretti. Şöyle şöyle şöyle şöyle yapmamızı söyledi diyor. Ya müşrik orada çakıldı kaldı diyor. i̇bn Mesud'un dediği gibi yani gökte uçan bir kuş dahi olmasın ki Resulullah bize ondan bahsetmemiş olsun. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam sizi Allah'a götürecek yani sizi cennete götürecek ne varsa diyor Resulullah ben onu size ilettim. Sizi ateşten alıkoyacak her ne varsa ben sizi ondan sakındırdım diyor Resulullah. Öyleyse Allah'a kulluk bu şekilde Rahmanı zikir bu şekilde. Her kim ki bu şekilde yapmazsa, İhlası bozuk olur ya da ameli bozuk olursa, allah Teala bakın ne diyor? Biz ona diyor, Hiç onundan ayrılmayacak bir şeytanı dost veririz diyor. Amellerin Allah'ın katında kabul olması için iki tane şart var. Birincisi, İhlası, yani samimiyet Sırf Allah için yapılmış olması Çünkü Allah-u Teala Gösteriş sahibinden Amelini kabul etmez Bu birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi İnnemel a'malu bin niyat Ameller niyetlere göredir Kim hayırlı gibi gözüken bir işi yaptığında Sırf Allah rızasını gözetirse Ancak o kişinin Niyeti kabuldür Bu birinci şart Sırf Allah için olacak İkinci şart Hazreti Aisha'dan ve Hazreti Ömer'den aktarıldığı gibi Bukhari'de ve Müslim'de geçtiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men eta fi emnuneha da maalese minhu fahu varadud. Her kim bizim yapmadığımız bir şey ile gelirse o onun suratına vurulur. Reddedilir. Yani sünnete tabi olur, sünnete uygun olacak, Peygamber'in amirine uygun olacak, bidat olmayacak. Bu iki şart. Beşru çerçeve içerisinde olacak. İşte her kim bu iki şartın dışında Allah'a kulluk etmek kastı dahi olursa, bakın Allahu Teala ne diyor, biz ona bir şeytanı dost veririz de, fahu lahu karin o onun hep yakınındadır. Ve o şeytanlar onları yoldan saptırırlar. De, ve muhtedun, onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Evet, ben doğru yoldayım demiş olmak insanın doğru yolda olmuş olmasını göstermez. Her kim ben doğru yoldayım dediğini gerçekten Kur'an ve sünnet ile ispat ederse ya da doğru diye ifade ettiği yolun taşlarını Kur'an'dan ve sünnetten döşerse işte o kişi doğru yoldadır. Onun dışında, ister kişi Allah'a doğru yol tutmuş olsun, ister küfre doğru yol tutmuş olsun, hepsi şeytanın aldattığıdır. Çünkü önünde senin zikir var. Önünde senin Kur'an var, vahiy var. Ve hala onlar hidayette olduklarını zannederler diyor. Dikkat edin. Şeytan onları aldatmış. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir... Alimin ölmesi Bir alimin ölmesi Şeytana Bin abidin ölmesinden Yani ilimsiz Hiçbir bilgisi olmadan Habire ibadet eden bin kişinin Ölmesi Şeytan için daha güzel Yani şeytana sorsanız bir tane alim mi Ölsün bin tane abid mi O alimi götürün der şeytan Neden çünkü ilimsiz ibadet edeni şeytan saptırır Bir adlere yönlendirir atlerle onları ne yapar? Saptırır ama ilmi olan kişi sonuç itibariyle elinde seçeneği vardır ve sonuç itibariyle Allah'ın dilini Allah'ın istediği gibi ortaya koyacak bir kapasitesi vardır. O yüzden şeytan aldatamaz. O yüzden ona nedir? Ona daha tehlikelidir. İşte bu yüzden şeytana daha tehlikeli diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yine bu Kur'an'ın şeytani diye bizim isimlendirmiş olduğumuz olumsuz yaklaşım tarzı yani şeytanın süslü göstermiş olduğu ihlas ve meşru amele zıt olan amellerin peşinden koşmak da Allah korusun şeytani yaklaşım tarzıdır Kur'an bunu reddediyor Evet bir sonraki yaklaşım ve tabii ki bunun içerisinde bu dediklerimiz en yakın olarak yani Kur'an'a yakın olarak gözükenlerin tutumu. Yoksa Kur'an'da zaten yüz sevilmiş olanlar onlar bunlara nispetle tabii ki çok daha beterler. Bakın Muhammed suresi 20 21. ayet. Allahu Teala buyuruyor ki Ve yekulu'llezine amenu leule nuzilet suretun feiza unzilet suretun muhkeme ve zikira fiha'l-kital ra'ayte'llezine fi kulubihim marad. "Yönürler onlara, ölümden mahrum kalmış gibi bakarlar, onlar daha İman etmiş olanlardan diyor Allahu Teala. Keşke cihat hakkında bir sure bize inleseydi diyenler var. Daha cihat farz kılınmadan önce. Ama biz diyor hükmü apaçık olan bir sure indirip de biz savaştan söz edince diyor bakın Allahu Teala, biz savaşı artık meşru gösterince Kalplerinde hastalık olanlar diyor ey peygamberin ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Bakın kalplerinde hastalık olanlar. Yani Allahu Teala'nın indirmiş olduğu vahye teslimiyette problem yaşayanlar Allah göstermesin. Hem de nazaral mağşiye aleyke minel maut. Yani ölüm baygınlığı içerisinde olan bir kimsenin bakışı gibi sen bir Müslümansın. Sen Allah'a kulluk etmelisin. Gel kendini toparla diyorsun. E peki ne yapacağım? E evvela bir faizden vazgeçeceksin. Yapma ya diyor. Onsuz olmaz mı? Evet şu kötü arkadaşlarından uzaklaşacaksın. Gerçekten mi? İlle şart mı? E şunu yapacaksın. E onsuz olmaz mı? İyi de Allah'a hakkıyla kulluk etmedikten sonra sadece kabullenmiş olmayı bunu herkes becerir. O yüzden dedik ya Allah korusun. Allah'ın ve Rasul'un hükmü eğer kendi lehlerine ise hemen koşup gelenler ama aleyhlerine ise hoşlarına gitmiyorsa yüz çevirenler. Bu bozuk karakter münafık yapısıdır. O yüzden diyor Allahu Teala ölüm baygınlığı içerisinde kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur diyor Allahu Teala kalplerinde hastalık olduğu için onlara yakışan da budur. Taatun ve kavlün ma'rufun. Fe iza azma'l emr fe الله İtaat etmek ve güzel söz söylemektir diyor Allahu Teala. Olması gereken budur. İtaat etmek ve güzel söz söylemek. İş ciddiye bindiği zaman da eğer Allah'a sadakat gösterselerdi Allah'ın emri nefislerine uymadığı zaman Allah'ın emrine tabi olsalardı hiç şüphesiz kendileri için daha hayırlı olurdu. Çünkü insanoğlu her ne yaparsa mutlak olarak kendi iyiliği için değildir. İnsanoğlu kendisine zarar verebilecek de bir yapıdadır O yüzden insanın en güzel hayrına, na hayra nasıl ulaşacağını da en iyi bilen Allah'tır. Yani bu dünyalıklarda da böyledir. Polis durdurur sizi. Kemerini takmamışsın çocuklarım. Ceza. Niye ceza? E çocuklar için tehlikeli. Kalkıp diyebiliyor musunuz ki? Bunlar benim çocuğum. Sana ne? İster öldürürüm, ister bağlarım. Halbuki o polis sizin çocuğunuzu hiç görmüş değil, hiç seviyor da değil. Yani insan kendi kendisine zarar verebileceğini sadece bir örneği olarak basit aklıma geldiği için söyleyeyim ki bu insanın belki de küçük maddesel anlamda bir zararıdır. Hele bir de insanoğlunun beynini işin içerisine sokması gereken olaylara baktığınız zaman daha farklıdır. Hele bir de manevi alanı işin içerisine soktuğunuz zaman insanoğlunun her yönlü hayrı yakalamış olmasını ancak ve ancak Allah'a itaatte görürsünüz. O yüzden eğer iş bindiği zaman diyor Allah-u Teala savaş dahi olsa iş ciddiye bindiği zaman onlar Allah'a sadakat gösterselerdi kendileri için hayır olurdu. İşte iş ciddiye bindiği zaman Allah'a karşı sadık olamamak Kur'an'ı reddettiği bir yaklaşım. Bakın bu da şeytani bir yaklaşım. Yani rahattayken Allah'a kulluk etmek, sıkışınca yüz çevirmek. Hafta sonu Allah'a kulluk etmek, hafta içi biraz ara vermek. Keyfi yerindeyse Müslüman takılmak, keyfi yerinde değilse uzak durmak. Bunlar Allah korusun, Allah'a sadakat değildir. Allah'a sadakat öyledir ki, dünkü kardeşlerle işlemiş olduğum tefsir dersinde de dile getirdik. Allah'a sadakat öyledir ki, Hz. Ömer radiyallahu An o kadar Allah'a kulluğunu ispatının akabinde, Bedir Savaşı'ndan sonra, bu esirleri ne yapalım ya Resulallah dediği, bu esirleri ne yapalım ey Ömer dediği zaman, Resulallah aleyhissalatu vesselam, ne diyecekti Hz. Ömer? Ya Rasulallah Ali'nin akrabalarını Ali'ye ver, benim akrabalarımı bana ver, Onları öldüreceğiz. Çünkü onlar bizi öldürmek için geldiler. Ve biz bu şekilde ya Resulallah Allah'a olan sadakatimizi de ispatlamış oluruz. Yani akrabamı Allah için öldüreceğim ve Allah'a olan sadakatimi ispatlayacağım diyordu Hazreti Ömer. Çünkü onlar bize karşı savaştılar. E bugünün Müslümanları nefislerde uymayan şeylerde Allah'ın ee, emirlerini bile sırtlarına Arkalarına atabiliyorlarsa Bunun ne kadar Kur'ani Ya da ne kadar Rahmani bir yaklaşım olduğunu Kim iddia edebilir ki Öyle değil İş ciddiye bindiği zaman da Allah'a sadık kalabilmek Kalamamak bu şeytani bir yaklaşım Evet hadis 16-17 allah Teala buyuruyor ki اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Vona ne zile hak iman edenlerin artık Allah'ı alma ve onda inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ülpermesinin zamanı daha gelmedi mi diyor Allahu Teala daha gelmedi mi ne zamana kadar yani burada bir ihtar var hani Allahu Teala başka bir ayetinde kafirlerden asilerden bahsederken mankülerden bahsederken diyor ya fema asbarahum al-nar onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Diyor ya burada da aynı. İman edenlerin kalplerinin ürpermesi için Allah'ı anmalarının vakti ve onda inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesinin vakti gelmedi mi diyor Allahu Teala. Dolayısıyla Kur'an ile Allah'ın zikri ile Allah'ı hatırda tutup amel etmek ile kalbin huşuya gelmemesi bunun dışındaki her türlü Kur'an'a yaklaşım şeytanidir. Ve müminler şöyle olmasınlar diyor. Dikkat edin nasıl olmayacaklar? Bu şeytani yaklaşım. Ve yekunu kellezine utul kitap. Daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Min qablu fe talaleihil emedu fe kasset kulubuhum ve kesirun minhum Ki onların üzerinden uzun zaman geçti de Onların kalpleri katılaştı diyor Allahu Teala. Kalpleri katılaştı. Dünyaya meyledtiler. Vahyi arkalarına attılar, umursamadılar. Az buçuk yaşar kurtuluruz zannettiler. Bir hacca gideriz, döneriz, geliriz, ondan sonra cennete gireriz zannettiler. Haftadan haftaya, bayramdan bayrama Allah'a kandıracaklarını zannettiler. Sadece biz Müslümanız demekle paça yırtacaklarını zannettiler de kalpleri katı kesildi diye Allahu Teala. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır diye Allahu Teala. Onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. <Gülüyor> Ya'lemu bilin enellahu yuhyil ardu ba'de mevtiha ölümünden sonra toprağa hayat veren Allah'tır. Adbeyna lekumul ayati le'allekum ta'kilon size ayetlerimizi açıkladık ki üzerlerinize üzerlerinizde düşünesiniz. Evet şu anda toprağın ölü olduğu vakitte yaşıyoruz. Yani birinci, ikinci ay. Bir müddet sonra Cemre toprağa düşecek. Ve tekrar toprağın yaratıldığını, bitkilerin tekrar yeniden yaratıldığına şahit olacağız. Ve onu yapan Allah'tır. O yüzden sizin de bu yoldan çıkmışlar içerisinde kurtulmuş olmanızın tek şartı Allah'a bağımlı olmanız Allah'ın istediği bir Müslüman tiplemesini gerçekleştirmenizdir. Yoksa kalpleri katılaşanlar nedir? Felakettedirler. İşte bu yaklaşımda yani Allah'ın ayetleri geldiği halde uzun bir zaman geçmesinden sonra lauballeşmek, ciddiyeti kaybetmiş olmak, kalbin katılaşmış olması bu da Kur'an'ın reddetmiş olduğu bir yaklaşım, diri olmayan bir kalp sahibi olmak. Münafıkûn suresi 9. ayet: Ya eyyuhellezîne âmenû, ey lâ tulhîkum envâlukum ve lâ evlâdukum an zikrillâh. Sakın ola mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Sakın mallarınız. İnsan olan dünyada en çok meşgul olduğu ve kendisiyle iştigal edip de kendisini birçok şeyden Uzak tutmasına sebep olan iki unsurdan bir tanesi malıdır ve evlatlarıdır. Bunlarla meşguliyeti, bunlar için meşguliyeti insanoğlunun hayatını hemen hemen doldurur. Ama ne diyor? Ey iman edinler sakın bunlar sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكِ Her kim bunlarla iştikal edeyim diye Allah'ı anmaktan yüz çevirirse, dikkat edin. Sırf bunlarla ki bunlar da aslında meşrudur ha. Yani bir insanın mal kazanmış olması Allah'ın müsaade ettiği hatta Allah'ın takdir ettiği hatta bir Müslüman'ın meşru bir zaman zemin içerisinde yaptığı zaman ibadet olarak ecil alacağı bir şey. Ve evlatlar Allah'ın hediyesidir. Yani bu meşru olan şeylerle bile iştigaliniz sizi Allah'tan alıkoyarsa perişansınız. Kaldı ki günahla iştigaliniz, günaha koşmanız, haram işlerle iştigal etmeniz, Bunlarla gitmeniz ise külliyen felak, helak olmanız demektir. İşte bunlar sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Ve men yef'al zâlik. Her kim bunu yaparsa fe ula ike humul İşte onlar kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. İşte onlar ziyana uğrayanlardır. Evet. İkinci yaklaşıma inşallah geçeceğiz. Faktimiz fazla yok. Yani hemen hemen bir saati olmuş Bir saati bulmuş İkinci tür inşallah yaklaşıma geçeceğiz Şöyle bir bakayım tekrar aldığım notlara Gerekirse burada kapatıp Bir sonraki derse bu yaklaşımı işleyebiliriz Ama hızlı hızlı geçelim bugün inşallah bitirelim 3-5 dakikaya Evet Allah'ın vahyine karşı Olumlu Yani Rahmani yaklaşım Kur'an bize nasıl bir yaklaşım istiyor Kur'an nasıl yaklaşan Müslümanları sevmiş Kur'an hangi Müslümanları övmüş Kur'an müminlere nasıl tanımlıyor? Müminler nasıl olmalı diye soracak olursak, yani rahmani yaklaşım nedir diye soracak olursak bu anlamda 3-5 tane ayeti inşallah zikredeceğiz. Haç suresinin 35. ayeti. allah Allahu Teala kurbanlıklardan bahseder önceki ayetlerde ve sonra der ki: "Ve kulli ummetin cealnâ menseken li yezkura isme Allâhi alâ mâ razaqahum min behimetil biz her bir ümmete diyor Allah-u Teala kurban kesmiş olmayı emrettik. Yani her ümmete kurban kesmek bir emirdi. Amaç Allah'ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken onun adını almaktır. Yani insanlar kurban keserken Allah'ın adını ansınlar. Allah'ın yüceliğini bilsinler. Ona hayat veren Allah'ın kendilerini ne kadar üstün tuttuğunu bilip, yaratılmışların merkezinde kendilerinin olduğunu fark edip, kendi yaratılmışlarının yaratılmışlıklarının sebebinin ise Allah olduğunu bilsinler diye. Allah'ın adını üzerlerine ansınlar diye biz böyle bir emir verdik diyor Allahu Teala. <gülüyor> Fe ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. İlahınız tek bir ilahdır. Fe lehu <eslibu> Sadece sadece ona teslim olun. Yani eslimu lehu de gelebilirdi. Ona teslim olun diye de gelebilirdi. Ama fe eslimu ona ifadesinin burada öne alınmış olmasının Arapçada bir özelliği var. Aynı Fatiha'da olduğu gibi. Bakın biz Fatiha'yı okurken İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Normal Arapça kalıp da na'budu iyyâke ve isteinu iyake diye gelmesi lazım. Normal kalıp olarak. Yani ne abudu iyake. Kulluk ediyoruz iyake sana, sadece sana. Ve isteinu iyake ve sığınıyoruz iyake sadece sana. Ama ifade ters çevrilmiş. Ne diyoruz? İyyake debudu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani ne abudu iyake dersek biz sana kulluk ediyoruz dersek yani sana kulluk ediyoruz evet ama başka birisine de kulluk edebiliriz. Anlamı belki çıkar. O yüzden o da çıkmayacak. O yüzden iyâke başa alınmıştır. Ancak ve ancak sadece sana kulluk ederiz. Anlamı çıkar. O yüzden nesta'inu iyâke deseydik. Ya Rabbi biz sana sığınıyoruz derdik. Ama başkalarına da sığınma ihtimali çıkabilir diye Allah-u Teala başa almış. ''İyyâke nesle'in'' diyeceğiz. Yani sadece ama sadece sana sığınırız. Burada da aynı kalıp. ''Felehû eslimû'' Sadece ama sadece ona teslim olun. ''Ve beşir ''Ey Peygamberin müjdele'' kimi? ''El-muhbitîn'' ''El-muhbitîn'' Rablerine karşı saygılı olan, alçak gönüllü olanları müjdele. Onlar kim? O müjde alacaklar kim? Ellezine izazu Onlar ki kendilerine Allah hatırlatıldığı zaman, onlar ki kendilerine vahiden bir şey verildiği zaman, onlar ki kendilerine Allah'ın emri iletildiği zaman, vajlet kalbuhum, kalplerini ne yapar, kalplerini bir titreme alır, kalpleri yumuşayı verir. Hemen itaat ederler, hemen boyun eğerler. Hani bir insanın çok sevdiği kendisinden biraz sakındığı, sevgisini kaybetmekten korktuğu diyelim ki bir babası var. Belki hayatında sadece babasından çekiniyor. Yani öyle bir amel işliyor, kızmış, sinirlenmiş, ne olursa olsun. Ama babasını da çok seviyor, çok sevmekle beraber babasını kaybetmekten, sevgisini kaybetmekten de korkuyor. Bir an sinirlenmiş, ister sinirinden, ister üzüntüsünden sağ solu kırıyor, geçiliyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Babası karşısına geldiği zaman ne yapıyor hemen? Sen miydin baba diyor, kafasını eğiyor ve sabitleniyor. Duruyor. Sevgisi bunu gerektiriyor. Ya da korkusu fark etmiyor. İşte mümin hangi durumda olursa olsun, Allah'a karşı da, Allah kendisine Allah'ın emri hatırlatıldığı zaman ne yapar? Kalbin hemen bir titreme alır. Yumuşama alır ve onlar ki, وَالصَّابَرِرَ عَلَامَا أَصَابَهُمْ onlar ki başlarına gelenden dolayı Sabrederler diyor Allah-u Teala <gülüyor> Namazlarını ikame ederler <gülüyor> Ve bizim onlara rızık olarak Verdiklerimizden de harcarlar Bu vahye karşı Güzel yaklaşım yani uyarı geldiği zaman Kalbin titremesi itaat durumuna Geçmiş olması ve akabinde de Bu itaatte zorlukla karşılaşırsa Sabretmiş olması Bu Kur'an'ın allah Teala'nın övdüğü çünkü ve beşir diyor. Uyar, onları müjdele diyor, müjdele. Böyle olanları müjdele. Evet Nur Suresi'nin 36 37. ayetine. Ne diyor Allahu Teala? Fi buyutin Allahu en turfa ve yuzkera fiha hesmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduubi vel bu nur diyor Allahu Teala. Nur suresinin 35. ayetinde Allahu Teala'nın nurundan bahsedilir ve bahseder Rabbimiz ve sonra der ki işte bu nur Allah'ın onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir. Yani Allah'ın bu nuru Allah'ın yüceltilmesini takdir ettiği, izin verdiği evlerdedir. Buradaki evlerden kasıt alimlerin iki görüşü var. Birincisi mescitler, ikincisi Allah-u Teala'nın emirlerinin dikkate alınmış olduğu her bir ev ki ayetin öncesine sonrasına yani siyakına ve sibakına baktığımız zaman buradaki evlerden kastın daha geniş anlamda olduğu sadece mescitlerin değil Allah'ın emirlerinin dikkate alındığı. Allah'ın emirlerinin içerisinde Allah'a kulluk atmosferinin yaşanmış olduğu her ev anlamı doğrudan çıkar tefsirlere baka, bakabilirsiniz. Ee, ki alimden yaklaşım bu şekilde. İşte Allah-u Teala bu nurum diyor öyle evlerdedir ki o evlerde Allah'ın adı anılır ve Allah o evlerin yüceltilmesini takdir eder. Niçin? Çünkü orada sabah akşam onlar onu tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Onlar kimmiş bunlar? Allah'ın adının anılmış olmasını ortaya konuluna koyanlar ve ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'tan Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıp koyamadığı insanlardır diye Allah Teala. Yani o vahye gereğince teslim olanlar ricanun. Onlar öyle yiğitler ki onları ne malları, ne ticaretleri Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alık koyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Bakın diri bir kalp yani hem Allah'ı anmak, namaz kılmak, zekat vermek hem de sorumluluk sahibi, sorumluluğunu gereğince üzerine düştüğü şekilde yapamadığı korkusuyla mahşer gününden korku duymak. Diri bir kalp. Yine o vahhî en güzel bir şekilde teslim olanlar kimler? Velezîne izâ zukkirû bi âyâti rabbihim onlar ki Furkan Suresi 73. ayet onlar ki kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında bir öncekiler ne yapıyordular? yüz çeviriyordular. Duymamış gibi takılıyordular. Duyuyordular, yapmıyordular. Ama Allah'ın öğüdü bunlar ne yaparlar? Kendilerine Allah'ın ayeti hatırlatıldığı zaman, Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman lem yahirru aleyha summan baumyana. Onlar alemlerin Rabbinin uyarısına karşı sağır ve kör olmazlar. Sağır ve kör davranmazlar. Gördükleri zaman artık gördük derler. Ve duyarlar, dolayısıyla bununla amel ederler. Bu Allah'ın istediği Rahmani dediğimiz yaklaşım. Uyarıya karşı kör ve sağır olmamak. Yani birincisi yüz çevirmek, şeytani yaklaşım, ikincisi kör ve sağır olmamak. Enfal suresi ikinci ayet, hızlı hızlı geçiyoruz. Bunları biraz açma niyetim bir vardı ama vaktimiz yetmedi. Hayırlısı olsun inşallah. Enfal suresi ikinci ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ي لَا اِذَا زُكِرَ اللّٰهُ o müminler ki O müminler ancak şu kimselerdir ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Onlara Allah hatırlatıldığı zaman yürekleri titrer. Sahabeden Ümmü Derda Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda bu ayeti anlatırken kendisine soranlar oldu. Dedi ki siz kuru hurma dalının yanmasını bilir misiniz? Kuru hurma dalı yandığı zaman böyle çıtır çıtır yanar ve bir taraftan böyle titreme alır kendisini. Kuru hurma dalı. Evet biliriz dediler. İşte dedi Enfal Suresi 2. ayetinden bu ayetin açıklamasını yaparken işte müminin kalbi de dedi Allah hatırlatıldığı zaman öyledir. Titreme alır. Allah aklına gelince öyle olur kalbi. Ama dedi dua edince o kalp Rabbini bulunca Rabbini anınca sakinleşir dedi. Ve ona benzetti. Yanan hurba dalına benzetti. İşte müminler diyor allah Teala. Onlara Allah hatırlatıldığı zaman kalplerini titreme alır, yumuşama alır. Onlar katı kalp kesilmezler. Yüz çevirmezler. Allah ile kendileri arasında başkasını sokmazlar. Onlar böyle yaparlar. Ve izâ aleyhim ayatuhu Onlara Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman ne yapar onları? Yüklerini mi ağırlatır? Öbürlerine Allah'ın ayeti okununca ne yapıyordular? Ne yapıyordular? Ölümün baygınlığı içerisindeki kişinin baktığı gibi sana bakarlar diyordu Allahu Teala. Ama bakın bunlar ne yaparlar? Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zadethum imana. Onların imanlarını artırır. Onların Allah'a olan tevekkülleri artar. İmanları artar. Allah'a olan yakınlıkları artar ve onlar ki ale rabbihim Rablerine güvenip dayanırlar. Onlar Rablerine ne yaparlar? tevekkül ederler. Evet son ayeti okuyoruz inşallah. Secde Suresi 15. ayet ki aynı zamanda secde ayetidir. Secdemizi inşallah sonra yaparsınız. Allahu Teala buyuruyor ki: "İnne ma yu'minu bi ayatina." Bizim ayetlerimize ancak şu kimseler iman etmişlerdir. Yani senin iman tanımın ilgilendirmiyor. Senin iman şudur, şudur, gerisi kafir değildir. Bak Allah imanı nasıl tanımlıyor. İnne ma yu'minu bi bizim ayetlerimize ancak şu kimseler inanır, iman eder. Kim onlar? Elleziyne onlar ki izukyuru biha kendilerine öğüt verildiği zaman Kur'an'dan, kendilerine Allah'ın ayeti geldiği zaman harru succeden secdiye kapanırlar. Yani kendilerine Allah'ın ayeti okunduğu zaman Gözü gerilenler var. Ölümün baygınlığı içerisinde olan kişi gibi. Sırt dönenler var. Yüz çevirenler var. Duymamış gibi takılanlar var. Tamam canım falan geçenler var. Daha vakti var diyenler var. Dalga geçenler, alay edenler var. Ama onlar diyor Allahu Teala, bu hakkıyla iman etmiş olanlar kimler? خَرُّ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا Rabbihim رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Hiç büyüklenmeden, hiç kibirlenmeden, hiç zorlanmadan Rab'lerine secdeye kapanırlar ve Rab'lerine hamd ile tesbih ederler. Allah'ın ayeti hatırlatıldığı zaman, secdeye çağrıldığında bunu yaparlar. Yani itaat ederler. Semi'na ve ata'na dediğimiz şuur işte bu. Bu tavrın dışına. Yani semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik tavrının dışındaki her türlü yaklaşım semi'na ve asayna işittik ve isyan ettik anlayışın içerisine girer. <gülüyor> o yüzden derse girerken iki şekilde ifade edeceğiz dedi. Kur'an'ı ifadeyle semi'na ve ata'na şuuru yani işittik ve itaat ettik şuuru semi'na ve asayna şuuru yani işittik ve isyan ettik isyan şuuru. İşte Allahu Teala onlar bunu yaptıkları zaman büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar. Tetecafa culubuhum anel matac. Onlar ki onlar gece vakti Rablerini atmak için, namaz kılmak için, Rablerine yönelmek için insanlar uyurken onlar ayaktadırlar. Yeduuna rabbahum havfen ve taman ve mimma Onlar Rablerine dua ederler. Rablerinin azabından korkarak ve Rablerinin rızası ile cemali ile cenneti ile onları ümit ederek Rablerine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için infak ederler. Fe la bu nefsun siz böyle yaparsanız böyle yapanlar için ne var? Allahu Teala diyor ki acele etmeyin. Hani Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyurdu ya Allah -u Teala şöyle buyurdu kutsi hadiste: "İnni a'atettü li'ibadi's salihin Ben salih kullarıma cennette öyle şeyler hazırladım ki mâ la'a'idur ra'et. Hiçbir göz onu görmemiştir. Ve la uzunun semi'at hiçbir kulak onu duymamıştır. Ve la hatra ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin beynine ya da kalbine böyle bir şey doğmamıştır. Yani düşünme bile düşünemezler." böyle şeyler hazırladım. O yüzden ne diyor Rabbimiz? Fele ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min kurrati a'yun. Hiçbir nefis kendisi için bir göz aydınlığı olarak, gözün aydın kılacak, yaptıklarında karşılık kendilerini sevince boğacak anlamında hazırlanmış şeyin ne olduğunu hiçbir nefis bilmez yüce Allahu Teala. Fele nefsun ma uhfiye lehum min kurrati a'yun amel etmelerinin karşılığında yani evet inandık demelerinin değil bakın amel etmelerinin karşılığında yaptıklarına karşılık demek ki cennete girmek için amel de şartmış demek ki amel de imanın nispeten şartıymış demek ki sadece işittik demekle evet kabul ettik demekle iman etmiş olmak yetmiyormuş çünkü iman olsaydı cennette mahrum olmazdı. O ki cennete girmenin şartı da amel etmek, demek ki amel imanın şartıdır. O yüzden Allah-u Teala onların amellerine karşılık, yaptıklarına karşılık, biz onların gözlerinin, feri olacak, onların gözlerine aydın kılacak nice inciler nice güzellikler hazırlamışız hiçbir nefis bunu da bilmez diyor ama onlar ki böyle derler yani Allahu Teala ayetlerine karşı yaklaşımları budur Allahu Teala bizi bu şekilde kendisine kulluk edenlerden eylesin Allahu Teala bizler hepimizi şeytanın yaklaşımının her birisinden uzak kılsın, bizi seçtiği ve sevdiği kullarından eylesin, bizi de kendileri için güzel nimetler. Hazırlamış olduk. Kullarından kılsın. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vada en elhamdülillahi Rabbil alamin.